eşimin çok yakın bir e, akrabası var ve bu akrabanın eve gelen e, yani hem kadının hem eşin çalıştığı helal rızık değil. Haram evet. yollardan kazanıyorlar ve biz de mecburen bunları bayramlarda ziyarete gidiyoruz. Ve bunlar bize ikram ediyorlar. Evet. Ben bu ikramlardan yemek istemiyorum. Çocuklarıma harçlık veriyorlar ama bazen görmeden çocuklarım alıyor, götürüp har harcanıyorlar. Hı hı. Ben de hani görmüyorum onları ama çocuklarımın ondan yemesini istemiyorum. Evet. Bazen de ne kadar verdiyse ben o kadar kendi cebimden çıkartıp başka yere veriyorum. Benim ne yapmam gerekiyor bu durumda? Önümüze koyduk, onları direkt söyleyemiyorum. Hani sizin evet. kazancınız helal değil diyemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hay hay yöneltelim inşallah. Başka bir sorunuz hocam? var mıdır? Ne Başka bir yapıyor? sorum da namazda, namaz kılarken uçuşu içinde namaz kılamıyoruz bazı zamanlar. Dünya evet. işleri aklımıza geliyor, yaptıklarımız, konuştuklarımız geliyor. Ve ne yapmamız gerekiyor? Biz bunlardan sorumluluyuz. Evet soralım. Peki hocamızın sorusu üzerine yöneltiyorum. İlk soruda, akrabalarınızın ne iş yaptığını öğrenebilir miyiz? Akra, kumar ve zina yolundan kazanıyorlar. Evet. Teşekkür ederiz. Hat diliyoruz efendim. Aydın'ı selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet Muhtarım Hocam buyurun. Yani Cenab-ı Hak kimseye böyle yanlış iş yapan bir akraba nasip etmesin ama olur yani hayatta. Siz kendinizden genellikle sorumlusunuz ama gücünüz yetiyorsa etrafınızdaki insanlara da bir takım güzellikleri öğretirsiniz. ...hak yola girmelerini sağlayabilirsiniz yani. Bu önemli ama buna rağmen herkes kendi halinde sorumlu. Bir kişinin kazancının tamamı haramsa, onun evine gittik, Sıla-i Rahim artık. Geldiler, gittiniz. Size bir şeyler ikram edecekler, ben yemem dediğinizde tabii bu Sıla-i Rahim'de dostluk vesaire muhabbet oluşması gerekiyor. Bu ne yapar onu önler. Peki bu kardeşime yani senin kazancın haram, dolayısıyla yemiyorum dediğiniz takdirde bu insanlara bir sıkıntı herhalde olacaktır öyle anlaşılıyor. Bununla diyemediğimize göre dersek faydalı olacaksa dememiz lazım. Yani söylediğiniz söz karşı tarafta etkili olacaksa onu söyleyin ama olmayacaksa söylemenin bir anlamı yok. E ne yapacağız? Tamam ikramı mümkün mertebe alırız artık. Alabildiğimiz kadar. Yani 5 tane şey getirir de siz 2 tane yersiniz. Fazla yiyemiyorum diyebilirsiniz. Benim tavsiyem bu tür ikramları yani almamak mümkün olmadığına göre alır. Ama karşılığında ki ücreti fakirlere verirsiniz. Böyle yapın zaten öyle yapıyor. Ha çocuklarınıza bir şeyler ikram ettiler. Sizin maddi gücünüz müsait, zenginseniz... Çocuklarınız blo çağına ermemişse onlar nedir? Size tabidir. Onlar da zengin sayılır ama çocuğunuz blu çağına ermiş buna rağmen ona ikram edilmişse o kendinden sorumlu oluyor. Buna rağmen tavsiyem o evden alınan ikramın bedelini fakirlere hem çocuğunuz için hem de kendiniz için ödemeniz uygun olur. Muhterem Hocam hemen benim aklıma geldi aslında bu soruyu ben soruyorum. Benim böyle bir akrabam varsa yani rızkının tamamını haram yollardan temin eden bir akraban varsa ona gidip gelmeme noktasında bir ruhsatın var mı? Yani onunla olan sılay rahim ilişkisini kesebilir miyim? Yani hassas bir konu tabi anne babanızsa mutlaka Olmaz bir ilişki tabii. içinde olacaksınız. Ancak bu ne tür bir akraba mesela ablanız kardeşiniz ise bunlar da bir nevi anne baba gibi sayılıyorlar. Onun dışındaki akrabalara eğer imkanınız varsa telefonlaşmak daha uygun olur. Evet. Ama size geliyorlarsa bence irtibatı kesmeyin. E, i̇rtibatı kesmeniz onu bataklıkta terk etmek gibi olur. E, sizin mesela iyi bir insanın yaramaz bir adamla ilişki içinde olması eğer iyi insanı yoldan çıkarmayacaksa mutlaka kötü insanın en azından edilir. zararını ortadan kaldırmaya çalışır. Yani çok bir faydanız olmasa bile bazı kötülükleri, aşırılıkları önlemeye çalışırsanız siz geleceğiniz için bazı şeyleri yapmazlar mesela. Diyelim ki alkol alınan bir ev, bir imam olarak, bir hoca efendi olarak telefon ettiniz, ziyarete geliyorum dediniz. Bu beyefendi veya hanımefendi ne yaparlar genelde? O içkileri saklarlar değil mi? Yani. Ne yaptınız? Mani oldunuz. Biraz daha münasebeti devam ettirirseniz. Belki o kötülükleri yapmayacaktır. O halde kötü bir insanla ilişki kurduğunuzda ahlakınız, e, İslami anlayışınız değişecekse kurmayın. Ancak böyle yaramaz bir adamla münasebet kurduğunuzda sizin ahlakınızda bir kötüleşme yok. Müslümanlığınıza zarar vermiyorsa bağlantıyı devam ettirin. En azından çok bir fayda sağlamasanız bile o kişinin zararını azaltmaya, izah etmeye faydeniz olur.